Yanımda e, bu yine Buğday Derneği'nden Buğday Derneği Başkanı Güneşin Aydemir var. Hoş geldin Güneşin. Hoş bulduk. E, şimdi seni buraya aldık çünkü ben, e, bizce yani hepimizce çok önemli bir konuyu e, Natural Fuarı'nın e, açılış konuşmasında konuştun ve onu birazcık buraya taşımak istedik. Özellikle biz kadınlar olarak ne yapabiliriz diye. Çünkü dünkü konuşmanın adı e, kadınların e, dünyamızı dönüştürmedeki rolü ve sorumluluğu. Evet. evet. Biraz bahsedebilir misin? Yani hani bütün programı biraz buna ayıracağız. Bizler ne yapabiliriz kadınlar olarak veya e, nasıl gözüküyor gelecek? Bilmiyorum o da var mıydı ama. <gülüyor> e, aslında şey konuşmaya da biraz öyle başladım ben. Yani ben hani bugüne kadar hiç böyle feminist hareket içinde olmuş birisi değilim. İşte kadın... E, ha, hareketi, kadın hakları vesaire bu konularda hiç bir laf etmiş birisi değilim. Yani düşünmüş birisi de değilim. Benim için kadınlar, erkekler hepsi bir arada. Yani insan olarak var. insanın hep doğayla olan ilişkisine baktım. Ama zaman içerisinde aslında yani bir sürü de kadın arkadaşım var. Hani onlarla böyle bu konuları falan konuştukça ve genel anlamda toplumun Topluma baktığımda kadınların çok önemli bir rolü olduğunu görüyorum. Yani e, işte tüketici olarak örneğin. E, yani tüketim kelimesini biz buğday olarak fazla kullanmıyoruz. Hani kullanım demek istiyoruz ama yani gerçek malada bir tüketim toplumunda yaşıyoruz. Bunu da <gülüyor> evet. e, yatsamamız mümkün değil. E, hatta dün taksiyle gidiyordum. E, çöp arabası yolumuzu tıkadı. Yani bir yere de yetişmeye çalışıyorum falan e, ve çöp arabası böyle oldukça uzun bir süre çöpleri böyle e, atıyorlar falan. Bir türlü bitmedi o çöp toplama e, olayı. Böyle yığın olmuş falan ve şey dedim yani şehir ne kadar çok çöp üretiyor dedim adama. Ondan sonra dedi ki e tabii tüketim arttı hanımefendi falan dedi. Yani hani bu kadar böyle e, günlük şeyin içerisinde e, eskiden böyle değildi falan dedi ve hani e, biraz böyle geriye doğru düşündüğümde aslında o çöpün üretilmesi yani sanayi işte şehrin genel iş yoğunluğundan kaynaklanan çöpü değil ama yani evsel çöpü ya da e, günlük yaşamlarımızdaki temel ihtiyaçlarımıza dair çöpü düşündüğümde onun da büyük oranda kadınlar üretiyor aslında e, dolayısıyla hani bir yandan da köyde yaşıyorum ben kırsaldaki kadına bakıyorum o da bir üretim şey içerisinde gene kadınlar çok e, Yoğunlukta e, Demek ki kadın çok önemli Yani ciddi bir rolü var e, Bizim gıdamızı üretiyor kadın e, işte efendime söyleyeyim Yeri geliyor e, gidiğimiz şeyleri üretiyor İşte e, hatta Tüketim kültürü Kadınlar için e, yani moda Diye bir şey var ve kadınlar aslında Yönlendiriyor e, modayı Yani ya da kadınlar için üretiliyor Diyeyim hani Hı -hı. Ee, dolayısıyla hani bu manada ciddi bir e, rolü var. E, rolü olunca da sorumluluğu büyük bana kalırsa. O yüzden hani hanımları, gerçi erkekler de vardı dinlemeye gelen. Eminim şu anda da var dinleyenler. <gülüyor> var bu ne güzel. Ee, yani kadınların e, o, o anlamda hani tüketimi dönüştürme, bizim hayatımızdaki e, ürünleri temel ihtiyaçlarımızın temel ihtiyaçlarımızı karşılarken ki tüketimi, üretimi, dolayısıyla üretimi dönüştürme şeyi var, sorumluluğu var. Çünkü bunda büyük bir payları var. Nitekim ekolojik pazarlara baktığımız zaman büyük çoğunlukla kadınlar geliyor alışveriş yapmaya. Onlar seçiyorlar ne yiyeceğimizi, ne içeceğimizi, ne, ee, üretileceğini. ne, ne üretileceğini dolayısıyla. Yani hı hı. eğer işte hibrit domatesler olmasın. Demek kolay ama hibrit domateslerin alıcısı varsa tabii ki olacak. Yani kimse almazsa, çürürse hibrit domatesler o zaman üretilmez. Yani bu çok basit aslında bir yandan. Ya da işte hep ürünler şey deniyor, işte tüketici bilinci. Yani tüketici bunu istiyor falan. Tüketicinin seçeceği ürün. Demek ki tüketicinin bir rolü var bunu şey yapması lazım yani sorumluluk olarak e, üzerine alması gerekiyor. Önce bununla başlıyor. E, ama bir de madalyanın öbür tarafı var. Yani kırsaldaki kadın, diyor e, doğada kadın hani bütün bunları da konuşmak lazım. Bir yandan işte e, o üretici e, olma durumu e, çok önemli. Kadınlar e, biyolojik çeşitlilikle ilgili doğayla, İşbirliği yapma, doğa bilgisine sahipler. Ee, bizim köyde işte bir e, çok yaşlı bir teyzemiz var. E, köyün en yaşlısı, 86 yaşında falan e, Cemile teyze. Cemile teyze hala işte e, ufacık bir bahçesi var. O bahçeyi yeker biçer. Ve e, şey di diyor, e, bu bahçe beni yaşatıyor. Sonra bir gün işte e, konuşuyoruz orada bizim bir eğitim merkezimiz var. E, oraya doğru yürüyordu. Ve Cemile teyze işte gel gel otur bakayım ya otur dedi şöyle yanıma otur dedi ee, işte ne yapıyorsun sen nereye gidiyorsun dedi işte dedim şu dedim kuşk olmazdaki binaya gidiyorum oraya kuşkonmaz olmaz diyorlar <gülüyor> Ondan sonra ha dedi orada ne yapıyorsunuz siz dedi işte dedik okul oldu orası dedik yani Cemile teyze oraya insanlar geliyorlar ne öğretiyorsunuz orada dedi işte dedi, doğayı öğretiyoruz doğa doğa ile ilgili konular var dedik. Ah dedi ben doğayı çok iyi bilirim dedi. <gülüyor> e anlat dedik Cemile teyze işte bak dedi iki tane kuralı var dedim. Bir tanesi dedi önce dedi neyin dedi nerede olduğunu bileceksin dedi. Bir de dedi zamanı vardır dedi her şeyin bir zamanı vardır dedi ne zaman olduğunu bileceksin dedi bu kadar dedi. Yani Cemile teyzeye göre çok basit tabii ama bu gerçek manada bir doğa e, bilgisi yatıyor bunun arkasında çünkü. Her şeyin bir yeri vardır ve her şeyin bir zamanı vardır ama o ne zamandır ve orası neresidir ee, sürekli doğa gözlemi doğayla iç içe olma işte doğanın bir parçası olarak yaşama o döngüsel ritmin içinde yaşamayla olabilen bir şey. Ee, ve bu e, aslında büyük oranda kadınlıkla ilgili bir şey. Yani to, e, toprak iş, işleme, e, toprağın işte tohumun saklanması, bütün bunları kadınlar yapıyor e, kırsalda. Hani onu da geçtim e, yaşama dair bilginin aktarılması. E, hem işte tohumun nasıl saklanacağı, nasıl ekilip nasıl biçileceği, gıdanın nasıl hazırlanacağına dair bilginin bir de aynı zamanda yaşamın erdemleriyle ilgili bilginin yani neyin neyin neyin kötü, neyin doğru, neyin yanlış, neyin güzel, neyin çirkin olduğunu, e nun bilgisini de e aktaran kadınlar. E yani o manada tabii natürelde dinlemeye gelenler e daha çok kentli e entelektüel evet, kadınlardı. E e bunlar hani... Bizim oradan haber var şeklinde paylaştığım şeylerdi ama daha çok ben şehirdeki kadının çok büyük bir olduğunu düşünüyorum. Özellikle İstanbul gibi bir metropolde yaşayan kadının ne yiyip ne içtiğine, ne giy giyip ne giymemesi gerektiğine, bütün bunların üretimine, kaynağına dair bilgi birikimini arttırması gerektiğini düşünüyorum ve hani... Bu noktada o bilgi de saklı bir bilgi değil. Yani bu konuda düşünen, çalışan, araştıran çok fazla insan kuruluş, STK var. Buğday bunlardan bir tanesi. E, bu bilgiye ulaşmak e, çok da zor değil. E, ve ulaşmaya başladığınız anda, buna niyet ettiğiniz anda aslında karşınıza kocaman bir yeni bir dünyanın kapıları açılıyor. Ve alternatiflere yönelmeye başlıyorsunuz ister istemez. O zaman... Şehirde yaşamda dahi e, doğaya uyumlu bir yaşam mümkün mü sence? Yani yüzde yüz mümkün değil ama yaklaşabilmek mümkün. Hı -hı. Hani şu şey e, bizim hep e, yani buğdayın e, şeyindeki bence e, sihirli şey o. Birazcık e, rahmetli Victor'un da hep e, altını çizerek söylediği. Yani bugünden yarına hani... E, bir sabah kalkacağız ve dünya dönüşmüş hepimiz harika ekolojik gıdalarla besleniyor değil. Biz o yolda yürüyor olmamız lazım. Yani mevcut halimizden nasıl daha oraya doğru adım atabiliriz? Dolayısıyla hani şehir tabii ki çok zor. Yani şu anda hani buraya gelirken Taksim'in içinden geçmek zorunda kaldım. Ve neredeyse yani şeyim bırak hani fiziksel olarak yorulmamı bırak motivasyonumun yarısı gitti. Yani hani... Ee insanın iyi bir şeyler yapmaya dair isteğini de yok eden bir düzen var şehrin içerisinde. Ama e, her zaman mümkün. Yani değişim her an olabilen ve her yerde olan bir şey. Hı -hı. E, yerini ve zamanını bilmek lazım. E, Cemile teyzeden e, şey yaparsak. E, dolayısıyla hani e, bence mümkün. O yolda yürümek şehirde de mümkün. Şehirde Hatta bazen daha fırsatlar bile fazla olabiliyor. Yani e, bu yönde düşünen insanlar bir araya gelebilir. E, ben mesela ha, öneri olarak ne söyledim? E, şeydi İstiyorsan önerileri. Şimdi kısa bir müzik arası verelim. Tamam. Ondan sonra e, kadınların dünyamızı dönüştürmedeki rolü ve sorumluluğu üzerine. Bireysel olarak bizler ne yapabiliriz? Çünkü biz şehirdeyiz şu anda. Birazdan işte sokağa çıkacağız ve asfaltın üzerinde yürümeye başlayacağız. Bunun içerisinde neler yapabiliriz bir de onu konuşalım. Tamam. İzlediğiniz için hasada ekolojik yaşam programı devam ediyor. Buğday Derneği Başkanı Güneş'in Aydemir'le sohbet ediyorduk. Önceki bölümde kadınların ne yapabileceğiyle ilgili yani dünyayı dönüştürme gücünün olup olmadığı ve var diyorsun Güneş'in. Kesinlikle Peki neler var. yapabiliriz? yani Önerilerin nelerdir? Yani Biraz önce de söyledik işte bir kere tüketim alışkanlıklarını değiştirerek büyük bir fark yaratabilirler. Yani çok şey farklar, yani daha az su tüketen ürünler daha az daha toprağa daha faydalı üretimi sırasında olmuş ürünleri tüketirlerse bu mümkün şimdi İstanbul için ee, şöyle söyleyeyim yani işte 15 milyon mu yaşıyor bu şehirde büyük bir şehir sonuç itibariyle Kim bilir 17 falan diye kaçtı yani işte yani. var işte bir çok yani çok çok insan yaşıyor. Ee, ama hani e, tabii 17 milyona hitap eden ekolojik çözümler üretemiyoruz şu anda. Dünyada da dünyada da böyle bir şey yok aslında ama bu yönde Farkındalığı olan insanlar için ufak çemberler e, yaratılabiliyor ki var bu İstanbul'da yani bizim benim yaşadığım o yerde bir ekolojik e, pazar yok ama İstanbul'da var ve ben ne zaman İstanbul'a gelsem ekolojik pazara gittiğimde hep kendim gibi insanları görüyorum bu çok büyük bir zenginlik yani onlarla birlikte olma şansım var onların ne yaptığını öğrenme şansım var birbirimizden öğrenen bir topluluk yaratmak aslında. Ee, ve e, yani İstanbul'da bunun araçları var hatta işte pazardan bağımsız küçük bir araya gelip kendi bahçelerini yapan e, topluluklar var e, ne bileyim kendi gıdalarını nasıl bir gıda istediklerini listeleyip Anadolu'daki çiftçilerden bunu tezahürük eden sistemler var yani İstanbul'da bunlar da var. Dolayısıyla bunlara ulaşma şansımız da var yani her şey çok da kötü değil İstanbul'da Ben dünkü konuşma ile ilgili olarak hani kadınlar ne yapabilir önerileri içerisinde şey demiştim Kadın kız kardeş çemberleri yapalım Yani herkes işte kendi sevdiği kız arkadaşlarını haftada bir Toplasın bir plan programı olmadan bir işte ne konuşacağız değil yani hani annelerimizin günleri vardır ya evet, altın, günü yani altın günü falan gibi tabii yani o şekilde olması gerekmiyor ama günümüzün şeyleri yani ekolojik e, çemberler olsun bu çemberler e, ve gittikçe hani e, bu çemberler artsın kız kardeş çemberleri bizim böyle bir çemberimiz var onu örnek verdim ve o kadar herkes yani birbiriyle buluşmak için can atıyor ki e, ve birbirimizi çok zenginleştirdiğimizi düşünüyoruz o, o tür şeylerde. Babaanne okulları olsun diye önerdim. E, yani bizim geçmişin yaşam bilgisini aktarmamız gerekiyor ve şu anda bu. Halka kopuk yani bir kere en başta yaşlılığa olan şeyimiz yok yani toplum olarak yaşlılığı olmaması gereken bir şey Tahammül olarak yok, tahammülümüz he. yok yani yaşlanıyor olduğumuzu falan hani böyle anti agingler şunlar bunlar yani bir şekilde onu kabul edemiyoruz ve yaşlıların deneyim ve bilgisinin bilgisine bir itibarımız yok geçmişte öyle değildi ama yani insanlar yaşlandıkça aslında toplumda. Hani ihtiyar eğiti diye bir şey vardır ee, ama şu anda öyle değil. Dolayısıyla hani baba annelerin diyelim ya da büyük anne büyük anne okulları yani büyük annelerin e, bilg ya, o bilgilerini aktarabilecekleri bir e, organizasyon olabilir. Yani bu resmi bir okul olarak değil tamamen tırnak içinde bir okul diyorum olabilir. Ee, bunu önermiştim. Ee, ...onun dışında... ...yani kesinlikle gıda... ...çok önemli yani bunun altını çiziyorum... ...başka herhangi bir şey belki değil... ...ama gıda konusunda... ...bilgilenmek... ...yani... Ne kadar bilgilenebilirsek tohumlar konusunda doğru bilgileri almak yani GDO nedir, hibrit doğum nedir, yerli çeşit nedir, onlardan ne gibi ürünler üretiliyor. Bizim gidip süpermarketten ya da işte büyük bir tedarik zincirinden aldığımız bir kutu salçanın içinde neler var, nasıl üretiliyor, kaynağına nasıl ulaşabiliriz bu ürünlerin yani sonsuz soru var burada ve hani e, biz 22 senedir hani bu, day, bu konuda 22, 22 senedir çalışıyor daha hala çalışıyor e, bu soruları sormaya başlasınlar yani bilgilenme çok çok önemli örgütlenme e, çok önemli yani bu konular, yani kadın örgütü şeklinde söylemiyorum. Bu konularda çalışan STK'lara üye olmalı insanlar bence. Yani bu bu yönde duyarlılığı olan kişilerin e, üye olması gerekiyor. Yani Buğday Derneği'ne üye olması gerekiyor örneğin. E, eğer bu konuda bir şeyimiz varsa, bir hassasiyetimiz varsa bizim budaya üye olmamız lazım. Çünkü buday çalışıyor o insan için. Evet. <gülüyor> Ee, Aslında burada sana şunu söylemek, sormak istiyorum. Evet. Üyeliğin e, önemi nedir? Çünkü insanlar zannediyor ki pazara gelince veya buğday derneğini birbirine anlatınca e, görevini yapmış gibi hissediyor. Evet. Hiç üye olmayıp da pazara yıllardır gelen tanıdıklarım var. Benim de bir türlü hani ikna edemediğim. E, ben yeterince yapıyorum zaten diyor. Halbuki çok küçük bir meblağa üyelik mümkün. Nedir üyeliğin e, buğday için veya bu çalışmalar için yararı? Yararı şu yani genel olarak bütün STK'lar için söyleyebilirim. Ee, üyelik ee, aslında işte üyelik bir aidatlı falan olan bir şey yani aidat ödüyorsunuz ama e, o aidat bir şey demek değil. Yani ben onun için bunun peşinde değilim. Hı hı. Ee, benim peşinde olduğum şey buğdayın üyelerini arttırması ya da herhangi bir sivil toplum örgütünün bir üyelerini arttırması o sivil toplum örgütünün ee, çalışmasının bir başarısı yani biz kim için çalışıyoruz ki yani hani 3-5 tane kişinin gıdasını düzeltmek için değil ya da e, dünyayı e, daha iyi bir noktaya taşıdığımızın göstergesi bunu insanlarla yapacağız ancak yani e, ve e, eğer bir, e, bir yaşam biçimini ortaya koyuyoruz ve o yaşam biçimine dahil olan insanların bir arada olduğu bir topluluk olması gerekiyor e, ve bu da ancak buradan aldığı bir güçle devam edebilir O nedenle üyeliğe davet ediyorum Bu ila buday olmak zorunda değil bir sürü sivil toplum örgütü var yani sonuçta onlara da destek olmak için aynı çağrıyı buradan yapabilirim hı hı. E, ama bu bence geldiğimiz noktada e, şart hı hı. yani sivil toplum örgütlerine e, kendi şeyimize uygun bir sivil toplum örgütüne e, şey olmalıyız üye olmalıyız. İlla günlük şeyinde bir sorumluluk almak durumunda değiliz. Genelde birçok insan bunu söylüyor mesela. Ya benim çok vaktim yok size de şey olamam. Üye olmak çok önemli bir şey. Yani resmi olarak bir. Çünkü o zaman o e, düşüncenin ortaya koyduğu yaşam biçimini desteklemiş oluyoruz. Ve de bir Gerçek parçası oluyoruz. Ve bir parçası oluyoruz. E, bence çok önemli, kritik, stratejik bir konu. Ben şunu söyleyebilirim ben de buğday üyesiyim ve öyle başladım hani bu ekolojik hayata ee, çok güzel insanlar tanıdım buğday derneği sayesinde çok güzel çalışmalarda da bulundum ee, ve beni çok besleyen bir şey oldu yani hani dünyayı ne evet. kadar besledim ben kişisel olarak bilmiyorum ama ben kesin çok beslendim sırf üyelik dolayısıyla yani bir araya gelme dolayısıyla. Evet evet. Ee, ve tabii ki e, siz bir destek e, şeyin içinde olduğunuzda onun e, karşılığı o şekilde geliyor. Çünkü e, hak etmiş oluyorsunuz. Yani siz de bir ucundan tutmuş oluyorsunuz o zaman. E, öyle e, oluyor. E, şimdi... E, Başka hani öneri ve işte örgütlenme ve eylem demiştim. Ee, yani örgütlenme, eylem bu kelimeleri böyle söylediğimiz zaman tüylerimiz hafif diken diken oluyor olabilir. Yani ön yargılardan dolayı ama eylem derken ben kalkıp hani sokaklara dökülmek, bir şeylere hayır demek değil onu da kastediyorum. Ama ona gelene kadar aslında kişisel, bireysel eylemden bahsediyorum. Yani kendi hayatımızı, yaşamımızı dönüştürmek. E, kendi tüketim şeyimizi e, alanımızı daraltmak. Daha çok üretim, daha çok kullanım alanına geçmek ve bu konuda bir sonraki aşama başkalarına örnek olacak hale gelmek. Yani gerçek eylem olarak bundan bahsediyorum ve şunu da söylüyorum. Bir şeylere hayır demek e, bu eylemi yani bireysel kendi içimizdeki dönüşümü gerçekleştirmeden e, çok etkili olmayacak. Bu Bireysel dönüşümü gerçekleştiren insanların hayır demesinin etkisi çok daha fazla olacak. Ve gerçekten birçok şeyi durdurabileceğimizi düşünüyorum. Yani çok eğer o bireysel dönüşümü gerçekleştirebilirsek. Aslında biz de yogada, ben aynı zamanda yoga dersi de veriyorum. Yoga'da da dediğimiz şey önce kendinle ilgilen ve kendi bedenini algıla ve kendine tanı. Evet. Ve kendinde başlayan dönüşüm zaten aileni de etkileyecek. Kesinlikle. yani Her eve bir yoga e ...kişisi yeterli. Kesinlikle. Sekiz kişinin birden yoga yapması gerekmiyor. Bir hemen etkileniyorlar çünkü peki Güneş'in çok teşekkürler verdiğin bilgiler veya işte ilham için daha çok yani evet. şimdi sen bu hafta sonu buralardasın herhalde evet. bir natural fuarı var ondan biraz bahsedebilirsen kısaca natural fuarı dün başladı pazar günü bitecek dört gün var çok güzel bir fuardır o başlangıcından beri biz içindeyiz aslında naturalin yani bir uğrarsanız askeri müzede harbiyede askeri müzede, müzede herkese Hadi yolu düşen gitsin derim. Bizim orada standımız var ayrıca. Hani üye olmak isteyen varsa gidip oradan da yolunu. <gülüyor> ya da biraz ekolojiyle <gülüyor> ilgilenen insanlarla tanışmak evet, isteyen. Evet. Çünkü bizler de tabii. oradayız. Ee, bir de bugün Bakır bugün Beylik Bakırköy'de, Aha. yarın Beylik Düzü ve Şişli Feriköy'de, Pazar günü de Kartal'da, Kartal'da ekolojik pazarlar aynı şekilde açılıyor tabii var. Ee yani Be bekliyoruz, bekliyoruz oraya da ki. orada da bu standları var veya Bizler de orada oluyoruz zaten hep e, gitmeden önce son söylemek istediğim bir şey var mı güneş'in e, dinleyicilere ee, yani şeyde e, Avrasya koşusunda ha, koştum evet. aslında ben koşmadım da yürüdüm 8 kilometre 1 saat 1 saat 53 dakikada yürümüşüm. 53 dakika 24 saniye galiba öyle bir şey. E, çok güzel. Ee, <gülüyor> tek başıma değildim. Ee, aslında e, buğday ekibinden iletişim sorumlumuz Gizem. E, bilişim sistemleriyle ilgilenen arkadaşımız Mehmet. Onun eşi Melisa. E, Tatuta projesi sorumlumuz Berkay. E, Gizem'in Gizem e, henüz daha bir buçuk yaşındaki kızı Maya hep birlikte yürüdük. Köprüyü geçtik. Ne için yürüdük? Tohumlar için yürüdük. Adım adım oluşumu, koşucuları da koştu tohumlar için. Anadolu'nun yerel tohum çeşitleri için bir proje yürütüyoruz biz. O tohumları çoğaltmak, bulmak, paylaşmak. O projenin tabii detayları çok şey var ama o projenin masraflarını karşılamak için, gereken bütçe için, bağış toplamak üzere bu etkinliği yaptık. Onu da bildirmiş olayım. <gülüyor> çok, çok teşekkürler geldiğin için. E, Güneş'in Aydemir'le konuştuk. Buğday Derneği Başkanı haftaya görüşmek üzere diyelim. İyi günler. Tohumdan hasada ekolojik yaşam. Hazırlayan ve sunan buğday ekibi.